Mm-hmm. <laughs> Dakikalar! Hazırlayan ve sunan Mehmet Can! Gel, gel, ne olursan ol yine gel. Kafir, putperest, mecusi olsanda da yine gel. Bizim dergahımız umutsuzluk dergahı değildir. Yüz kere beni bozmuş olsan da yine gel. Efendim, Cumhuriyet sonrası ekonomiyi savaş şartlarına göre düzenlemek için çıkartılan Milli Koruma Kanunu ile... Memleketimizde tam bir sefalet döneminin başladığını, bu Milli Koruma Kanunu'na göre 40 dönümden az arazisi olan küçük çiftçilerin bütün öküzlerine devletçe el konulduğunu, tarım ürünlerinin büyük bir bölümüne devletçe el konulduğundan Trakya bölgemizin bazı köylerinde açlıktan ölenlerin olduğunu, toprak mahsulleri ofisinin yeni kurulmasından dolayı depolanamayan buğdayların tren yolu kenarlarında çürümeye terk edildiğini, Başbakan Şükrü Saracoğlu'nun zengin ve paralı adamları için bir mesele mevcut değildir diyerek bu durumu itiraf ettiğini. Vurguncu ve stokçular zümresinin türeyip Saracoğlu'nun ardından başbakan olan Rafik Saydam'ın bile evinde çuvallarla stoklanmış malların bulunduğunu biliyor muydunuz? <gülüyor> Bir de meraklı meraklı sorarlar, derler ki, memleketin iyiye gitmesini istemeyenler kimler? Yahu yapmayın, etmeyin, memleket iyiye giderse, vurguncular, stokçular, götürmek isteyenler ne yapacaklar? Ha? Neyse efendim bugün 5 Haziran 1997 Perşembe, saatlerimiz 17:28 28 dakika geçiyor sevgili dinleyiciler ve işte yepyeni bir programla tekrar huzurlarınızdayız. Ben Program Yapımcı ve sunucunuz Mehmet Can, Teknik Masa Sorumlusu Genç Kardeşim Ümit Dereli ve Sekreter Sorumlusu Değerli Kardeşim Şahin Özcanla birlikte bütün Marmara FM çalışanları adına, çalışmış olanları adına, çalışacakları adına, şu anda radyoda bulunan, gündüz erken saatlerde bulunmuş olanlar ve gecenin bir vakti bulunacak olanlar, İstikbali Marmara Ruhu'yla birlikte misyonunu birleştirecek olanlar adına ehlen ve sehlen merhaba. ...her şeyden kıymetli ve aziz dinleyicilerimiz. Nasılsınız efendim? Hamdolsun bizler de iyi olmaya çalışıyoruz işte... ...dünya hali biliyorsunuz, yuvarlanıp gidiyoruz diyeceğim... ...niye yuvarlanıyorsunuz diyeceksiniz... ...Allah'ın izniyle, verdiği kadarıyla... ...nimetlerle, kürfetlerle dünya mücadelemizi sürdürüyoruz işte... ...sevgili dinleyiciler, sizler neler yapıyorsunuz efendim... Eğitim ve öğretim yılının sonuna yaklaşıyoruz. 1997 yılının zannediyorum son iki haftası içerisindeyiz. Öğrenci kardeşlerimizin son sınavları oluyor. Yazılı yoklamaları öyle eski ifadeyle sözlü yoklamaları oluyor. Yavaş yavaş not baremleri oluşturuluyor. Yüzdeler alınıyor. Eğitim sistemleri çarpışıyor. Şimdiki eğitim sistemindeki kurgulamalar, mücadeleler efendim rafa kalkmış gözüküyor. Önümüzdeki Eylül, Ekim e, aylarında ya sonrası, bizi inanın e, sonbahar serinliğinde çok sıcak mevsimler, günler bekliyor. Ama Hasan Mutlu Can'la bu sıcaklığın hiçbir alakası yok değerli dinleyiciler. Gönlünüzü ferah tutun efendim. Sevgili dinleyiciler, bugün de yaklaşık bir saat 35 dakika boyunca sizlerle hasbihal edelim... ...sizlerle tanış olalım, sizlerle mesajlaşalım, şu ifadeye bakınız... ...sizlerle bir şekilde tevasımız olsun ve Ümit kardeşimizle birlikte ve Marmar efem dinleyenleriyle birlikte... Hakikaten fevkalade yoğun, fevkalade ağır olan Türkiye gündemi, belki de radyomuzun gün boyunca sizlere ulaşan ağırlıklı, düşünce ağırlıklı e, ve öğreti ağırlıklı ve eğitim ağırlıklı programlarının ardından canlı dakikalarda biraz şöyle e, rahatlayalım. Biraz e, çay içelim, biraz e, sohbet edelim, değil mi? Biraz şöyle gülelim ama gülerken boş yere de gülmeyelim. Zaten gerçek hicvin, gerçek nük nüktenin esprisi de, e, hedefi de işte oracıktaki ufacık nokta, e, o ufacık noktayı yakaladık mı hem gülüyor, ...hem bir şeyler öğreniyoruz. Doğrusu. Ve bugün inşallah Mevla nasıl kısmet ederse... ...teknik masada bir ciddi aksama yok değil arkadaşlar? Fevkaladesiniz bugün aerodinamik bir şekilde karşımızdasınız. Telefon bağlantılarımızda çok hafif bir pürüz var diyor Ümit. Peki bilgisayarda bir pürüz var mı? Bilgisayar aldık da mutlaka bahsedeceğim anda. Evet, hayırlı olsun arkadaşlar, hayırlı olsun. Gerçi çok sevişiyorsunuz baktım da ekranla geçen şöyle kucaklamıştınız 15 dakika evvel. Zaman zaman böyle kucaklaşma sahneleri oluyor. Markasını söylemeyeyim, reklam olacak. Bugün yine dört gönlü güzel kardeşimizle telefonlaşacağız inşallah. Ve e, bu dört gönlü güzel kardeşimizden birine yine kura ile her zamanki taktik... Allah nasip ederse sevgili dinleyiciler... ...kardeşler, Heybeli Termal Tesisleri Afyon Bolvatin'de... İki tam gün, iki tam gece, tam pansiyon, efendim böyle bir tatil hakkı, bir dinlenme hakkı. O şifalı sularda, kaplıcalarda kardeşlerimizden birine armağan edeceğiz. Çam sakızı, çoban suyu. Hay Allah, böyle değildi. Çoban armağanı. Ve telefon numaralarımızı hatırlatalım. Ve sizler radyonuzla muhabbetinize buyurun başlayın efendim. Önce İstanbul'un telefonu. 614 25 43 İstanbul'un telefonu 614 25 43 Türkiye geneli 0212 615 54 58 ve yurt dışı 0212 545 49 78 ve faks numaramız 581 56 38 nasıl mı canlı yayınlara katılacağız? Her zamanki gibi yine her zamanki taktik sizlere sualler yönelteceğiz. Suallerin cevabını ilk veren ve radyolarını ilk arayan kardeşimize ilahi kelam mealleriyle birlikte mutlaka ve mutlaka isminizi söyler gibi ayet ya da hadis mealleriyle birlikte canlı yayını alacağız. Sonra zincirler, muhabbetler birbirini bağlayıverecek. Efendim bu arada bir mektup adresimiz var onu da size takdim edelim. E, mektup adresimiz Merkez Mahallesi Salih Paşa Caddesi numara 36 bölü 3. Ne çok numara var bu müessese böyle. 34 bin 130. Gaz İstanbul Türkiye. Canlı dakikalar programı ya da Mehmetcan diye yazmayın. O zaman herkesin eline geçer. Yazarsanız ancak benim elime geçer. Gün terazisi. Hakkın rahmetine kavuşmuştur benim çocukluğumda. Mahallemizin bakkalı vardı, sevgili bakkal Hasan amcamız. Onun da böyle bir terazisi vardı. Konumuzla alakası yok ama teraziden girerek başlayalım. 5 Haziran efendim önce, 1080 yılı Kutalmışoğlu Süleyman Şah'ın vefat ettiği tarih. 5 Haziran 1080... Ve 1494, Cenevola denizci ve kaşif Christoph Kolom bugünkü adı Jamaika olan adaya ayak bastı ve adını Santa Gloria olarak değiştirdi. Efendim, Kıbrıs'ın ana vatandan ayrılması, 5 Haziran 1878. Ve 1920, yine bir spor hatırlatması, benim İstanbul'dayız, o zamanın Taksim Stadyumu, Taksim Stadyumu'nda ilk maç e, Türk takımı ile Fransız ordu takımı arasında oynantı, Türk takımı Mümin ve Cafer'in golleri ile Fransızları 2-0 yendi o maçta. Ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü. Allah'ım böyle özel çevre günleri, özel günler tahsis etme hususunda ne büyük kompleksi sahip bir grup insan. Tabi bir Müslüman için Dünya Çevre Günü sadece 5 Haziran'a, efendim müstesna 5 Haziran'a özel ilan etmekte bir o kadar trajikomik değil mi? Aslında her gün bir Müslüman için aynı güzellikte, aynı önemde çevre günü, inanç günü, saygı günü, bunu çoğaltabilir, 365 günü yiyebilirsiniz. Değerli canlı dakikalar noterimiz Bay Ayan Beyan yanımızda. O yüzden hemen başlayalım isterseniz normal açılışımıza. Efendim İstanbul merkezli yayınını İstanbul ve çevresine Anadolu ve Anadolu diye. Yurt içindeki en ücra köyünden yurt dışındaki en uzak gurbetçi yuvalarına kadar gerçeğin sesini haykıran ve Allah nasip ettiği müddetçe gür sesini güçlendirerek duyuracak olan Efem bandının yüzdeki Radyo Marmara'dan Yaşa genç, gönlü genç, gönlü şen tüm dinleyenlerimizin mesaj, duygu hiciv, nükte dolu programı, canlı Sonu dakikalardan son kez merhaba ve sözün hası Allah'ın selamı deyip kabul buyurun efendim. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. <gülüyor> <gülüyor> ve şüphesiz Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Haykır. Kime? Lakin hani sahipleri yurdun? Ellerdi yatanlar sağa baktım, sola baktım. Feryadımı artık boğarak aşını tuttum. Bin parça edip şiirime gömdüm de bıraktım. Yoktur alemimden şu sar kubbede biriyiz. İnler sefahatımdaki hüsran bile sessiz diyor vatan şairime Mehmet Akin. Değerli dinleyiciler Hümeyre Aksoy Karadeniz Ereğli'den efendim sağ olsunlar postaneye kadar gitmişler ve Marmar FM e, canlı dakikalarımıza bir faks göndermişler. Sevginin belki de güzel ifadelerinden biri bu. teşekkürlerini Gazi abime, Şahin abime, Karadeniz Ereğli'de yayınlarınızı aktaran fedakar Yaşar Koç abi, Tülay Koç. İlkay, Aysun, Ülkü Meltem, Kübra, Sema, Nazmiye Teyze, Özlem ve Selma Tali, Betül ve Ümhan Çetin, Huriye ve Zeynep Aydın, Yerime Özlem'den Fatma, Sabır Çiçeği, Bilal-i İslamboğlu, Balıkkesir Dursun Bey'deki Grup Hançer, Emine Tabancalıoğlu, ilim Yolcularına ve Bütün Müslümanlara alman ediyoruz diyordu. Karadeniz Ereğli'den, Hümeyre Aksoy'dan geliyordu. Sevgili Mehmet abi, inşallah iyisinizdir. Bu size gönderdiğim bir faksım. İyiyiz, iyiyiz de e, bir desi var işte bu cümlenin. Kimden geliyor? İn midir, cin midir belli değil ama kendisini bilir. Öncelikle yeni yayın görevinizin başarılığının devamını diliyorum. E, canlı kadar bizim için en zor, e, hayır Canlı kadar bizim için en uygun program, en zor gelen programsa İlk Cemre. Tabi doğal olarak İlk Cemre size zor gelebilir çünkü şu anda İlk Cemre diye bir program yok efendim. <gülüyor> Tabii siz de haklısınız. Arıyorsunuz, soruyorsunuz. Nerede bu ilk Cemre? Nerede bu ilk Cemre? Hangi saatte? 0 0-5 mi? 09 mu? Siz de haklısınız. Bulun. Efendim, ikinci Cemre biliyorsunuz. cuma akşamları saat 12 ile 1.30, 0-1.30 ya da duruma göre ruh halimizle alakalı belki de 0 kadar sürebilecek bir program. E, malum, biraz daha geciktirmeyi düşünüyoruz. Şöyle 0-2'de başlayıp 05'te bitmesi için de gayretlerimiz var. <gülüyor> ...Marmara camiasına, annem, babam, kardeşlerim... ...Topkapı esnaflarından Kadir abime, grup kardilene... ...ve Marmara efem çalışanlarına diyor... ...Kıymetli kardeşimiz ismi yok, varsın öyle olsun. Adam lüks bir lokantada... ...yemeğini yer ve hesabını öder. Garson yanına yaklaşarak iş güzarlıkla sorar. Böyle garsonlar da var Allah için... ...ama tabii sizi sinir küpü yapmak için yapıyorlar bunu... ...siz mümkün mertebe pek e, muhabbet etmeyin. Eti nasıl buldunuz efendim? Demiş garson. Adam garsonu sinirli sinirli şöyle bir süzmüş ve... ...patateslerin arasından güçlükle... Demiş Şafak 14 Mehtap Babacan Evet Şafak 14 demek ki tam iki hafta var okulların kapanmasına Efendim reji ve kameramanıma Yazılı üstüne yazılı yapıp bizleri zavallı Masum kopyanın anlamını dahi bilmeyen öğrenciler Durumuna getiren hocalarımıza Yağmur yağdı halde faksınızla ilgilenen Fatma Yılmaz'a armağan ediyorum diyor Bugün Eyüp'te yağmur mu yağıyor arkadaşlar Yok değil mi gayet iyi Sevgili dinleyiciler grup gencin yeni bir albümü var o yeni albümden sizlerle birlikte pırıl pırıl, sıvır kilometre bir eserle ''Devam edelim istiyoruz'' programımızın ilk eseri olarak Güfte Hamit Tokman, Beste Abdullah Taşkıran'ın ''Grup Genç Yorumlayacak Özgürlük Türküsü'' diyecek, diyecek ama, aması da var maalesef sevgili dinleyiciler. ''Aynı ihmalin kurbanı olarak beş kişinin hayatını kaybettiği tersaneler bölgesi neresidir?'' diye soruyoruz size. Aynı ih, e, ihmalin kurbanı olarak beş kişinin hayatını kaybettiği tersanelerin bulunduğu bölgenin ilçenin ismi nedir diye soruyoruz ve sizi bu güzel eserle baş başa bırakıyoruz. Özgürlük Türküsü ve Grup Genç. <gülüyor> de yolcularının Dahagür okundu bu gün Özgürlük türkeleri Dahagür okundu bugün Özgürlük ci zendil alemin güneşi ...Seslenmiş ey özgürlük, en yüce sözle kutsandık ikimiz daha doğmadan. Ben vekile oldum yeryüzünün, sense benim ahdim candan. Evet sevgili dostlar, saatlerimiz 17.43 oldu ve grup genç yeni albümlerinden seslendirdiler, yüreklere yürüdükten ve... Özgürlük türküsü dediler. Bu arada Fransa'da ilginç bir haber geldi bugün. Onu sizlerle paylaşalım istedik doğrusu. Fransa'da köpek sahiplerine vergi geliyormuş efendim. Evet, ülkede köpek sahiplerinin e, vergi vermeleri yolunda bir kanun teklifi hazırlanmış. Fransız parlamenterin hazırladığı kanun teklifinde köpeklerin kilolarını orantılı olarak vergi alınması teklif ediliyormuş. Ve aynı Fransa'da 7-8 milyon civarında köpek bulunduğu kaydedilen yasa teklifinde bu köpeklerin %21'inin... Sadece yüzde 21'in apartmanlarda yaşadığına işaret ediliyordu. Desenize bütün Fransızların hepsi aşırı vergi ödeyecekler. <Gülüyor> Ölüm, sevgiliyi... ''Sevgiliye kavuşturan bir köprüdür.'' diyor Fatih Çarşamba'dan Fatma İnanç ve ''Hayırlı akşamlar ya da akşamüstleri Can abi merhaba, merhaba efendim. Sırdaki eseri size Hilal Can kardeşinize sağ olsunlar. Merve, Mahmut Şahin, Hümeyra, Helvacıoğlu, Zeynep Küçük, Çerkezköy'deki annem ve kardeşim Huriye ve dört kardeşler, Kevser Rırmakları ve Fatma Atıcı, Grup Vera ve Sığır, İfhani Müslümin ve Gülkovcası, Çöldeki Serap ve Tekbire bir de Seher Yelini ediyorum.'' diyordu. Fatma İnancı'nın notuydu bu. ''Değerli Cenabim Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Zahid Erdoğan ve Aleyküm Selam Zahid'cim. Ben her zamanki gibi fevkalade iyiyim.'' diyor. ''Ellerinizden öperim. Estağfurullah. Cenabim sizden bir istirhamım var.'' diyor. E, Arifler Sofrası'nın bölümünüz vardı bundan bir önceki yayın döneminde. E doğru. Orada şeytanın hilelerini anlatmıştınız ve biz çok sevmiştik.'' ''Bunu tekrar anlatır mısınız, yayınlar mısınız?'' diyor kardeşimiz Zahit Erdoğan. Zahitçim, şu anda belki ilk etapta mümkün değil ama söz, şu bir iki ay içerisinde e, bunu tekrar size aktaralım.'' Fatma Büşra, Ümmuhani, Rukiye Betül ve Zahide ablalarıma, Şükran Kevser kardeşim Bilal İstanbul'u abim las kızına, Balkoncu abimize, Arnavut kızlarına, Huriye'ye ve sizlere armağan ediyorum diyordu. Zahit Erdoğan kardeşimizin mektubuydu değerli dinleyiciler. Tenzile kardeşimizin faksını aktaralım. Bir mektuptan bir e, faksa geçelim. Kalp kör olduktan sonra gözün görmesinde pek yarar yoktur diyor Hz. Ali radıyallahu an ve Tenzile kardeşimiz devam ediyor. Hayırlı ikindiler Mehmet abi. Bu da yeni bir ifade. Hayırlı ikindiler efendim. Öncelikle size, Zafer ve ailesine, Yüce Kayalara, Şebi Yerda ve Ebru Mert'e, Hatice Ceylan, Aylin Aysun Çağın, Türkan Çakıroğlu, Zinet Mucizat Özgen, Erhan Döndülevent, Levent, İknur Çiftlerine ve Samsun Havzalılara armağan ediyorum diyordu tenzile. Hemen ardından ilginç bir başka mektup var. Muhammed Ali Kızılar mı? Irmaktan geliyor. Bu arada mektupları hemen aktarmış oluyor süahle size. Uyanık Mehmet cenab -i. Allah Allah, herhalde ikinci Cemre programındaki uyanıklık gazeteli yoksa normalde değilimdür pekler. Ne? Neyse, sevgili Mehmet abi diyor, senin gibi uyanık bir program... E, telefon mu var? Tamam, telefon olduğunu görüyor ama Şunu biraz anlatayım Ümit için, bakalım kardeşimiz Muhammed Ali, Kızılırmak. Sevgili Mehmet abi diyor, Marmara efemi çok seviyorum. Sizi, Ömer abiyi, turçucu efendim Ali abiyi e, gerçekten muhabbetle e, takip ediyoruz diyor. Sonra bütün Müslümanlara da e, selamlar göndeririz derken, efendim Ali abime de fazla takılma yoksa turçu sularını bırakıverir size diyor Muhammed Ali Kızılırmak. Bütün Müslümanlara da armağan ediyor. Telefon bağlantımızın hazır işareti zaten geliyor. Peki hemen alo diyeceğiz. Alo. Alo. Efendim selamun aleyküm. selam. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşam. Kiminle müşerrefiz efendim? Gebze'den Meryem. Gebze'den Meryem Hanım. iyisiniz inşallah. İyiyiz Elhamdülillah. Hamdolsun çok teşekkür ederim. E, Gebze'de rahat dinleyebiliyor musunuz Marmara FM radyomuzu? Evet, iyi dinliyorum. Dinliyorsunuz. Ne kadar zamandır Meryem Hanım? İki haftaya yakın sırada dinliyorum. İki hafta evvel e, malumatınız yok muydu? E, vardı fakat Hı. buradan çekmiyordu. Çekmiyordu. Evet. Şu anda nasıl hallettiniz o pürüzü? E, radyoyu değiştirdik. Radyoyu değiştirdiniz. Yeni bir radyo aldınız. Evet. Dessenize Marmara FM size zararlı geldi. Hayır. Değil mi? Biraz da iyi geldi. Biraz da iyi geldi. Evet. Peki ne tür programlardan hoşlanırız? Ne tür programları severiz normalde kişisel olarak? E, şu anda e, genellikle zaten her zaman dinleyemiyorum fakat. Hı. E, cumartesi günleri e, fıkıh sosyeti var onu dinliyorum. Evet. Canlı dakikalar. Hı hı. Bir de bahçıvan programını dinliyorum. Onları takip ediyorsunuz. Bir de Peki. cuma günü e, şey... Saat 12 sıralarında ikinci cemreyle dinliyorum. Cuma geceleri 12 sıralarında ikinci cemre sizin de evet. uykunuz gelmiyor mu o saatlerde? Ee, bazen ayakta olduğumuz için. Ayakta olduğunuz zaman? Evet. Dinliyorsunuz. Bu olmadığı zaman dinliyorum. Dinliyorsunuz. Evet. Peki efendim. Ayet ya da hadis mutlaka isteriz biz telefon bağlantılarımızda. Evet, bir ayet isterim. Buyurun lütfen. Ey iman edenler, eğer Allah'a dinle yardım ederseniz, o size zafer verir, ayaklarınızı savaşta kaydırmaz. Muhammed Suresi ayet diyor. Evet efendim. Meryem Hanım e, aynı ihmal, aynı ihmal, aynı ihmal. Beş kişi hayatını kaybetti. E, Tersaneler nerede efendim? Tuzla tersanesi. E, gerekli altyapı e, tamamlanmadan e, kaynak yapılıyor ve e, yine bir e, büyük tankerde depo kısmında parlama, gaz parlaması oluyor. Beş kişi hayatını kaybetti. Gerçekten Türkiye'de e, bazı şeyler çok ucuz. Peki e, hangi eseri kim armağan edeceksiniz Meryem Hanım? İbrahim Sadri'den Aley. Aley şiiri. Kemal efendim, grup hemşirelere, Marmara efendim Bir de e, Yalova'dan mesajın Canan'a. Peki efendim. Çok teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar. Selamünaleyküm ve rahmetullah. Teşekkür. Efendim Gebze'den e, Konya Meram'a geçiyoruz. Ayşegül Hanım yazıyorlar. Arkadaşları Maziye Tulla, Selma, Selda, Betül, Esma Grup, Mürselat... ...ve istisnasız bütün gruplara ruhumuzları armağan ediyoruz diyorlardı. Kime, kıymetli gönül kardeşlerimiz Konya'dayız yine. Konya Selçuklu'dan Mustafa, sevgili Mustafa kardeşimiz. Arkadaşları Mehmet Ali, Hüseyin Tuncay, Saadettin ve Grup abi için... ...Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi 96-97 mezunlarına istiyormuş. Ne güzel genç iletişimcilere bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum diyor Mustafa ve genç mezunlarımız için bir güzel eser istiyoruz ve özellikle cenab duygu ve düşüncelerini istiyorum diyor Mustafa. Aslında bunu bir e, açık oturum programı halinde sizinle saatlerce konuşabiliriz. E, Allah muvaffak etsin önce iyi niyetimizi her zaman e, muhafaza edelim, onu koruyalım. Ama şu da bir gerçek, şunu da ifade edelim çok fazla açılık oynamanın da herhalde e, pek bir anlamı yok. E, doğrusu e, Tam anlamıyla bir kapan iletişim dünyası ve Allah sizi bu kapağına kısılmaktan uzak tutsun diyelim. Başarılı olmaya da inşallah dost eylesin, yakın eylesin. Bizler de sizin başarılarınızla memnun olalım, mutlu olalım. Özledim dostlarla halleşmeyi. Hani uzaktan gözlerden okunanı özledim. Kim mektuplardan. Hatta bazen dualarda zikrediyordur diye ümitlerde olanını özledim. Bir sevgi deryasından kopup gelmemiş mi yüreklerde yaşananlar? Siz hala özlemez miysiniz sevmeyi? Şimdi kulak verin yüce gönüllerde yankılanan cevaba. İnanın böylesi, ...bir özleme hiç şahit olmadınız. Efendim son mektup değil... ...son bu. saatlerimiz 17.51... ...Kütahya'dan geliyor... ...Kıymetli Gönül Kardeşimiz... ...Hümeyra Hafsa Gülbahar yazıyor. Diyorlar ki efendim 8 Haziran'da... ...Marmara'dan dostluk ve dostluk çemberinde... ...V'si yok buluşacak herkese... yüreğini orada olanlara... ...ve buralardan uçsuz bucaksız deruni muhabbetlerimle... ...acayip peşmurde... ...Hümeyra Hafsa Gülbahar öğrenci kardeşiniz diyor. Hümeyra Kardeşimizi armağan edelim bu arada... Ee, ...telefon konuğumuz Meryem Hanım haklarına helal etsinler. Aney şiiri şu an B stüdyosunda kayıtta kullanılıyormuş. Onun yerine sevgili İbrahim Sadri'nin son şiir albümlerinden... ...son şiir çalışmalarından Kırık Hava'yı size dinleteceğiz. Ve Kırık Hava İbrahim Sadri sizlerle. Dergah ve biz. Sufyan-ı Sevri'den rivayet edilmektedir. Diyor ki, Mekke-i Mükerreme'de üç sene kaldı. Mekke halkından bir adam her gün öğleyin Mescid-i Haram'a gelip tavaf eder ve iki rekat namaz kılardı. Sonra bana selam verip evine dönerdi. Kendisiyle samimiyet kurup birbirimizi çok sevmiştik. Kendisini gözler olmuştu ve bir gün hastalandı. Beni çağırıp dedi ki, ben öldüğüm vakit beni bizzat kendin yıka, cenaze namazını kıldır ve defnet. O gece beni kabrinde sakın yalnız bırakma. Münker, nekir melekleri sual sorduklarında bana kelime-i tevhidi terkin et, dedi. Ben istediklerini yapacağıma dair kendisine söz verdim. Öldüğünde bana söylediğini yerine getirdim. O gece kabrinin yanında yattı Uykuyla uyanıklık arası bir halde bulunurken, gaybten gelen bir ses, Ey Sufyan! Senin muhafızlığına, telkinine ve arkadaş olmana onun hiç ihtiyacı yoktur. Çünkü onu biz yalnız bırakmadık. Ona kelime-i tevhidi telkin ettik dediniz Ve ben bu mertebeye neyle erişti dedim. Ramazan ayında ve onun ardından Şevval-i Şerif'ten altı gün oruç tutmakla denildi. Uyandığımda yanımda kimsenin bulunmadığını gördüm. Kalktım. Abdest aldım, namaz kıldım ve tekrar yattım. Rüyamda birinci defa gördüğümün aynısıyla karşılaştım. Bu hal üç kere vuku bulunca rüyanın şeytani olmayıp rahmani olduğunu anladım. Bunun üzerine kabirden ayrıldım ve şöyle yazlar bulundum. Ey Allah'ım! Lütfunla beni de bu oruçları tutmaya muvaffak kıl. Amin diyoruz bu duaya dememek elde değil zaten. Sevgili dinleyiciler, ikinci telefon bağlantımız için ikinci sualimize gelince. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın Ege'de gerçekleştirdiği yıllık bir tatbikat var. Deniz kuşu değil, deniz atı değil ama deniz nesi bu tatbikat var. O andan ediliyor. Raturullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Çok sürmez. Öyle fitneler zuhur edecek ki o sıralarda bir Müslümanın en hayırlı malı dağ başlarında gezdirip birikmiş yağmur suları civarındaki ortaklarda güttüğü davarları olacaktır. Ki o ancak bu sayede dinini fitnelerden uzaklaştırmış olacaktır. Buhari'den rivayet edilmiştir. Evet sevgili dinleyiciler, Mevludi Alımcı, kardeşimize de çok çok teşekkür edelim mektupları için. Kendilerine armağan edelim dinleyeceğimiz eseri ki ne olduğunu inanın ben de bilmiyorum. Güller'e vurgunun ve Şule Özalp, Zeynep Asiye Gönül Nur'dan Dilek Melek, Ayşe Nebiye Okurlu, Aysun Çevik ve Şuara, İrem Özlem'den Fatma, Canan Sancaroğlu ve Bilal İslamboeli, Tuba Aydın, Elis ve Malcolm ekslere Süleyman Aviye ve Kevse Rırmaklarına armağan ediyordu Mevludi Hanım'ın notuydu. Ben yani ya geçiyoruz değerli dinleyiciler Baki. Sevgi ve selamlarla Peçeli Mücahide diye yazılıyor ve bakalım neler yazılıyor. Grup Sevgi'den yazıyor. Kardeşimiz sizden bir eser istiyoruz demişler. Mevla'ya hakkıyla kul olanlardan eylesin mevlam cümlemizi inşallah diyor. Amin. I will always listen to Marmar efendim. ben. Her zaman sürekli Marmar efem dinleyeceğim inşallah diyor. İnşallah öyledir. Kardeşlerimiz de yüreklerindeki muhabbeti her zaman olduğu gibi fakslarına mektuplarına da yansıtırlar. Grup veradan Hansa yazıyor. Özellikle faksımı yazma zahmetinde bulunan kendime öyle mi zahmet olmuş. Okuma zahmetinde bulunacak olan size, Estağfurullah dinleme nezaketinde bulunacak olan herkese armağan ediyorum diyordu. Hansa'nın faksıydı değerli dinleyiciler. İstanbul Sultanbeyli'den İlem Ülker de yazıyor ve diyor ki, Efendim faksımı çeken yükseller diyor biz çalışanlarına. İsmail Bey orada aman duymasın. Sonra mektup ceza kanununa uymayan durumumuza, ışığına. Fedakar kızmaz nezacı abime, değerli eşi Türkan Hanım'a. Ablama, Emine, Ekşi, Çiğdem, Balatacı, Gülşen, Kanı, Sıcak ve Rumuz Süleyman abiye, Şehadet Kervanına, Şeyda İslam ve son olarak da Grup Liva Hamdarman armağan ediyoruz, diyordu. Eylem Ülker, Sultanbeyli'den yazmış. Sivas'tan şarkışladan Rumuz Nevbahar, Mehmet abi ben sabır ile tanışmayı çok istiyorum, diyor sekataryer, lütfen telefon numarasını bıraksın, diyor. Nevbahar, sabır çiçeğine özel bir not geçmiş. İlk adımı ters atan hiçbir yere varamaz, nefessiz olan insan hiçbir işe yaramaz. Ve hedefsiz olan insan şüphesiz. Evet bütün Müslümanlara hayırlar getirsin inşallah diyor. Yeni yılımız ve bir güzel eser istiyorum demiş. Size, Marmara FM çalışanlarına, Hazan Dide ve Grup İştiyak, Özgürlüğün Gölgesinde ve Sabır Çiçeği, Mürüvvet Teyze, Şarkıçlı İmum Hatip Lisesi 9C sınıfına, bütün İmum Kur'an kursu öğrencilerine ve Türkiye'nin inançlı insanlarına armağan ediyoruz diyorlar. Grup Genç bugün ikinci konuk isterledi Necdar. ikinci kez konuk oluyor programımıza ve Bilal diyorlar bu sefer. Ferman padişahın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra Arabistan yarımadası karışmış, yalancı peygamberler ve İslam'dan dönenler Medine-i Münevvere'yi tehdide başlamışlardı. Buna rağmen Hazreti Ebu Bekir'in Hazreti Peygamber'in hazırladığı ve başına Usame bin Zeyd'i getirdiği orduyu Suriye'ye doğru yola çıkarması zaruret halini almıştı. Çünkü bu orduyu bizzat Peygamberimiz kendisi hazırlatmış, Usame'yi de kumandan tayin etmişti. Halife Hazreti Hubekir, kumandan Usame bin Zeyd'e ve ordu mensuplarına yapılan bütün itirazları şiddetle reddederek orduya hitaben şöyle bir konuşma yapmıştı. Piyanet etmeyiniz, zulüm yapmayınız, ganimet malından fazlasını almayınız, hile yapmayınız, kimsenin ağzasını kesmeyiniz, çocukları, ihtiyarları, kadınları öldürmeyiniz, meyve ağaçlarına dokunmayınız, koyun, deve ve sığır gibi hayvanları yemek dışında kesmeyiniz, telef etmeyiniz. Yolda manastırlara çekilmiş kimselere rastlarsanız onları kendi hallerine bırakınız diyerek. Bundan tam 1400 yıl önce medeniyetin, insanlığın savaşta bile en güzel örneğini dile getirmişti. Usame bin Zeyd ordusu Belka'ya kadar gitmiş, babasının ve Müslümanların intikamını almış, geri dönmüştür. İşte bu sefer iki ay sürmüştür. <Gülüyor> Sevgili Marmar FM'liler, birlikteliğimize devam ediyoruz efendim. Saatlerimiz 18.25. Reklam kuşağımız geride kaldı. Marmar FM radyomuzda canlı dakikalarımız en güzel şekliyle devam ediyor. Burada acil kaydıyla ile bize gelen bir faks var ama pek de acil gelmemiş doğrusunu söylemek gerekirse. Çocuklar hakkınız helal edin. Dört kardeşlerden geliyor bu ve henüz, inanın henüz elimize ulaşıyor. Bu arada e, alabildik faksınız ancak. Efendim selamun aleyküm cenab ve aleyküm selam programlarınızın en güzel eserini şu anda misafirimiz olan sizleri merakla dinleyen Sultan Spor Merkezi hocalarına Güler Seyyar, Mihriman Albayrak selamlar gönderiyoruz hocalarımıza ve öğrencilerine. Esra Torlak, Esra Seylhan, sonra Hafıza Ada ya da Hafize Ada, Senem Geçer, Şener Turna ve Küçük Sezerci Ciğer mani diyorlardı dört kardeşlerin notuydu. Selamlar ve sevgilerle efendim. <gülüyor> İstanbul Gazi Osman Paşa'dan İrfan Deniz yazıyor. Çok muhterem Cenab-ı Nurdun'u günler efendim. Ecmuayın inşallah. Siz çalana kadar ısrarla istemeye devam edeceğim. Niye beni kötü şeyleri teşvik ediyorsunuz? Şu eseri dinletene kadar demek istiyorsunuz galiba? Değil mi? Değil. Değil. <gülüyor> Annem ve babam ve kardeşlerim Ahmet Bayram ağabeyin muhabbeti yarın üyelerine... ...efendim muhasebecimize diyor İsmet Paşa Megeve üyelerine... ...İmsah çalışanlarına armağan ediyoruz demişlerdi. Humus Sivasi diye yazılmış bir not var şu an elimizde. Efendim Radyo Marmara'nın tüm çalışanlarına selamlar ve sevgiler gönderiyoruz. 34 T A J 49'a Yılmaz Abiye, Metin Abiye, Almanya'daki gurbetçilere annem, babam ve bacım'a kardeşim'e armağan ediyorum bir de bütün Müslümanlara diyoruz. Rumuz, Sivas'iden geliyoruz. Değerli gelişmekte olan ülkeler D8 zirvesi İstanbul'da Haziran ayının kaçında yapılacak? Devlet başkanları ve başbakanları seviyesinde, düzeyinde gelişmekte olan ülkeler D8'in zirvesi İstanbul'da ayın kaçında yapılacak diye soruyoruz. Ve şu andan itibaren 3. telefon bağlantımız için sizi bekliyoruz. Efendim Gülten Arslan, Dursun Bey Balıkesir'den yazıyorlar. Can Mehmet abi iyi işleriniz inşallah. Hamdolsun efendim. Vaktiniz az olduğunu bildirerek mektubum fazla uzun yazmayacağım. E, canlı dakikaları saat 21'e alsanız 21'de başlatsanız olmaz mı Mehmet abi? Olur. Benim için hakikaten çok da iyi olur. Ama bu dönem böyle oldu. Ve bu arada ikinci cemreli biraz daha erken başlatsanız iyi olur diyor Gülten Hanım. İnşallah diyelim. Özellikle size, Marmara Efem çalışanlarına ve ailem... İstanbul'daki tarihi İmrenç Avancaloğlu yemi tömürcukları, İmamat tipleri ve İmotip ruhunu taşıyan Fatih'in torunlarını armağan ediyoruz diyordu kıymetli gönül kardeşlerimiz mektuplarında. Yine aynı eserlerle alakalı hafıza mücahidilerimizden geliyor İstanbul'un gece boğaz sularında çekilmiş fotoğrafı ile kartpostalı ile birlikte size ve ekibine İslam güvercinine libaveti muhtamibi de ruh-i efzami Abdullah, Özgül'ün gölgesi, Marmara sevdaları ve bütün Marmara FM çalışanlarını armağan ediyoruz diyorlardı. Hafıza mücahidelerinde kartıydı değerli dinleyişler. Şimdi kim geliyor? Efendim Güfte Yunus Emre'nin ya da şiir Yunus Emre'nin beste Anonim ve Sami Özer geliyor huzurlarınıza şeyhimin illeri diyor Sami Özer sonra tekrar birlikte olacağız. Fıkıh halimlerinden Abdullah ve Kıynani fiziki yönden pek gösterişli biri değildi. Hatta oldukça çirkin bile sayılabilirdi. Bir gün halifenin huzuruna çıkmıştı. Yanında bulunanlardan biri onu görünce güldü. Kınani güldüğünü görünce, "Ey müminlerin emiri, dedi. Bu adam bana niçin gülüyor? Allahü Teala Yusuf Aleyhisselamı güzel olduğu, yakışıklı bulunduğu için peygamber verseçmedik ki, dedi. Evet sevgili dostlar saatimiz 18.34 Sami Özel şeyhimin illeri dediği İlk albümünden ey Allah'ım birden seslendi. bu arada Sevgi ve saygılarımızla Fercan Hanım'a bizler de armağan edelim Efendim sizlere çok seven Özeri Asfakızlı sesi öğrencilerine ve yeğeni Betül'e Bizler de oradaki bütün kardeşlerimize Betül kardeşimiz olduğu gibi Sevgilerimizi, muhabbetlerimizi ve özlemlerimizi gönderiyoruz Bir hayli zaman geçtiği üzerinden çünkü Faruk, Ferit, Elif Kara ve arkadaşım Yasemin'e Arman ediyorum diyordu Fercan rumuzuyla Değerli gönül kardeşimiz Ve Meryem Acar nereden Efendim bu faksı Tokat Almus'tan gönderiyorum diyor Meryem Hanım. Üç A sınıf öğrencisiyim. Marmara Efendim yayınlarını ve çocuk programlarını çok seviyorum. Allah sizlerden razı olsun Cenab-ıcığım. Marmara bütün abilerime, cenab abime anneciğime, babacığıma, teyze kızı Elif Kaya, yengelerim, çocuklarım Fatma, Sümeyye, Seval, orası bir hanesilik doğrusu Nurdan ve Abdurrahman tahmin ediyorum. Öğretmenim Kezban Yiğit'e, bütün okul arkadaşlarıma, İstanbul'daki anılarımı ve çocuklarına Nur abla, Hatice abla, Nurdan abla ve Zeynep ablama... Ayşe Abla ve Esra'ya armağan ediyorum diyor Meryem Acar kardeşimizin notuydu, farksıydı, tokat almışsa selamlarımızı gönderelim, telefonumuzu alalım efendim. Alo. Selamünaleyküm. Aleyküm. selam ve rahmetullah. Selamıyız inşallah. Hamdolsun üstadım. Teşekkür ederim. Sesimizi biraz yükseltirseniz çok daha iyi olacağım. İyi mi? Gayet iyi. Evet. Kiminle görüşüyoruz efendim? Ben Engin Aksakal, İstanbul Taravya Üstü'nden arıyorum. İstanbul Taravya bir kez daha alayım isminizi. Engin Aksakal. Engin Aksakal. Evet. Engin Bey ne var ne yok? Elhamdülillah. Koşturmacı gidiyor öyle. Allah iyilikler versin Allah biraz tanıyalım. Ecmain inşallah. Tanıyalım biraz sizi. Neler yapıyorsunuz? Ben e, maymuncuk imalatı uğraşıyorum. Maymuncuk imalatı? Evet, evet şu an işlerinden arıyorum. Patronumuza selamlar söylüyorum. Herhalde arabada belki dinliyordur. Marmara evet. FM dinler mi patronunuzda? Tabii. Hepsi İhsan'dır elhamdülillah. Ne güzel. Ne güzel. Şimdi ne kadar zamandır bu işi yapıyorsunuz? Ben askerden yaklaşık 6-7 da oldu. Daha yeni, yeni başladım yani 6-7 da oldu. Daha evvel bu işi yapıyor muyduk? Hayır. E, Yapmıyorduk. Dam Cami, Damide işte o abimizle konuşma esnasında beni yanına davet etti. Elhamdeler şu anda beraber çalışıyoruz. Teşekkürler Ortam güzel şükürler olsun. Teşekkürler. Daha da iyi olsun inşallah. Evet, Doğrusu bizler de memnun olduk Karabü üstünden e, kardeşlerimizin olduğuna, seslerinin. Biz çok vardı sessiz dinleyiciler geldi. Ya sessiz kalıyoruz galiba. Artık, e, bunu bir kırmak istedik artık ondan dolayı. Çok memnun olduk. Doğrusu telefon bağlantılarının e, Umumi algılanan Hedefinin dışında bizler adına ya da bizim gibi müesseseler adına e, sesimizi, soluğumuzu, gücümüzü, kuvvetimizi kontrol etmek gibi bir gayesi var. Evet. Engin Bey ne demek istediğimi anlıyorsunuz zannediyorum. Evet, evet, evet. Peki nerede yaptık vatanı görevimizi? E, vatanı görevimiz acayip Bülfik Mayıs'ı 40 Ağaç. Oradan İzmir Boşa Özel Nasıl bu oradan da giriyorsuna düşük kim olarak? Allah Allah çok güzel olmuş sizin için. Giriyorsunda işte yaylalarda askerlik yaptık. Oh yeşillikler arasında. Evet 26 Peki. ay kadar olduysa. 3 ee, ay önce de evlendim. Oo, Allah mesut Ölüyorsun. etsin. Allah mesut ee, etsin. Tanrım'a da selamlar gönülüyorum, şu an anne dilinde. Evet. Ee, Birkaç bir, bir, bir, günler bir orta kalıyor. Ne güzel, ne güzel. Çok sevindim, çok memnun oldum. Sizler mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz ister istemez tabi. Allah'a ee, Buyurun başlayalım. Ayet ya da hadis mi Ali? Ayet-i Lütfen. Lütfen. Lütfen. Ya eyyühellezine amin usta'in sabri ve salâh, innallâhima'an sabirin. Ey iman edenler. Sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin. Hiç süphe ki Allah sabredenlerle beraberdir. Bunun akabinde sonozun da cevabını vereyim inşallah. Buyurun lütfen. E, 13-15 Haziran arasında yapılacak. 13 Tebrik Haziran'da 17 ülkeleri uzmanlar toplantısı. Hı -hı. 14 Haziran'da bakanlar toplantısı. 15. sırasında da D8 ülkede D8 hükümet başkanları zirve toplantısı yapılacak inşallah. Vallahi tebrik ederim Engin Bey. Böyle ayrıntılarıyla D8 zirvesiyle niye bu kadar ilgileniyorsunuz? Bakın medya hiç ilgilenmiyor örneğin. Şimdi D8 ülkelerin için çok büyük önemi var. Çok büyük önemi var. Bravo. Evet, o kadar büyük önemi var ki Osmanlı'dan sonra Osmanlı yıkıldıktan sonra en büyük olayların bir tanesi Müslümanların bunun farkına varmaları gerekiyor. Ee, D8 ülkeleri Türkiye'yi inşallah kalkındıracak. İnşallah. İzlillah. İnşallah. Şuradan da bir notum var inşallah. Onlar onun... Buyurun hemen. Şimdi e, ben şansım, sadece refah sahibi bir uçakla göreve gidiyorum. Şimdi şu anda Medine oluşturduğu öyküne baktığımız zaman Müslümanlar kötüleniyor. E bunu da benim çok güzel şey şu: Müslüman olduğunu söyleyen muhakkak Müslümandır. Hı hı. Yazarlarımız böyle insanların savunacağı yerde gazetelerinde olsun, başka yerlerde olsun kültüme çalışıyorlar. Özellikle silkimiz hocamız da Hasan Teşençaydan. Hacı abi Koçak beyefendiye. Engin Bey, Efendim? lafınızı çok özür dileyerek kestim. <gülüyor> ee, i̇nanın zor günlerde yüzler ve niyetler daha iyi anlaşılır. Evet. Siz böylelikle yüzleri ve niyetleri daha iyi görmüş oluyorsunuz. Evet. Anlayan anladı. Sizi çözmeyin kendinizi. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Şunu kısmıza özleteyim. Bazı İslam gazetelerde yazarlık yapan şahsiyetlere de Mevla'nın hildat vermesini yazıyor zaten. Ne bileyim. Ve şunu da söylemek istiyorum. Mevla'nın orunu şüphesini anlayacak diyeyim. Allah. Peki, size hangi eser armağan edelim? Elgin Bey, size hangi eser armağan edelim? Ee, bize, sevgim seni ya Rasulallah. Hay hay, kim için istiyorsunuz? Bütün Müslümanlar için, öncelikle Belediye Başkanı Düzgülin, ilçe Başkanı Salih Güzel, Mahalle sorumlumuz ve Bahçin Saç Bir de şunu da kısaca söylemek istiyorum. Ee, biz Müslümanlar olarak fetihleri bekliyoruz. Her zaman şöyle, işte, e, fetih söylenler ediyoruz elhamdülillah. Fetihlerin bir önce gelmesini istiyoruz fakat, bir de var. Sabah ezanları okulurken, yatakta, kahve sesi yaparak beklememeyiz. Peki! İnşallah. Çok teşekkür ederiz! Selamunca! Her zaman bekliyoruz ve aleyküm selam ve rahmetullah! Sevgili Marmar efendiler, bu mesajlar cümlemiz için aslında ve e, Fatihten Huriya Paydın kardeşimize de şükranlarımızı sunalım. Dinleyemediğim programa dinlemek temennisiyle ...merhaba efendim. Selamünaleyküm ve rahmetullah. Pazar gününü e, tanışma programımızı şereflendirecek olan tüm dostlara muhabbetlerin sırlı dünyası sevme muhabbetlerin. mabetlerin. Seher yelnine ve Fatma inancah kararsızlar Emine kasadar Şebiyerdan ve Asrın gülleri Tübaydın ve Ayşegül Kakı... Zeynep Çetinkaya, Ayşe Hanım Dua çiçeğine, Nesrin Maden'in Derya'nın söz ve Ranium'un tüm personeline armağan ediyorum diyordu. İstanbul Fatih'ten Huriya notuydu. Son telefon bağlantımız için son sualimize gelince Bayrampaşa Belediye Başkanının ismini soruyoruz size. Bayrampaşa Belediye Başkanının ismini biliyorsanız şu andan itibaren canlı yayın için radyonuzu arayabilirsiniz değerli dinleyiciler. Sevdim seni ve Osman Yanar. seni, <Gülüyor> Ve Osman Yanar programımızı nihayete erdirmeyeceğiz. Son bir telefon bağlantımızı daha alacağız ama Rumuz Bağıs'tan Cinan diye yazılıyor. Selamun Aleyküm ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah. Hüzün de bir gerekliliktir ağlamakta. Hüzünleniriz ve paylaşırız hüzünleri. Sevdaları paylaştığımız gibi kardeşçe yürek yüreğe. Bir dağ devrildiğinde de ağlanır bir gül solduğunda da biliriz. Biliriz. Neden bazı küller kanla sulanır? Biz çok iyi biliriz. Baştanı Cüneyt kardeşimize buradan selamlarla, zaten mütevaziniz ve Marmara Hem çalışanlarına canım anneciğime kendimi armağan ediyorum en derin saygı ve sevgilerimizle bir mukabele Marmaray Hemin tüm çalışanlarına demişlerdi: Canan sevgi rahime, evet. Canan hanım, Sevgi hanım, Rahime hanım, mesajın güllerinden yalamadan ...müşterek bir fax gönderiyorlar değerli dinleyiciler. Tüm Marmar efem çalışanlarına armağan ediyorlar, grup arkadaşlarına ve... ...bütün Marmar efemin dinleyenlerine demişler. Selamlarla yalamaya da! <gülüyor> Telefonumuzu alalım, alo diyelim, alo! Selamun aleyküm! Ve aleyküm selam ve rahmetullah! Hoş geldiniz! Allah razı olsun! Kimiyle görüşüyoruz efendim? Üsküdar Ünalan'dan Yusuf Bayraktar. Yusuf Bey, nasılsınız? Elhamdülillah, Allah razı olsun. Sizler nasılsınız? Hamdolsun, çok teşekkür ederim. E, sizi biraz tanıyalım. Yusuf Bey, neler yapıyorsunuz? Ben acilene Ünalan'da Kur'an kursu öğretmenliği yapıyorum. Ne güzel hocam. Ne kadar zamandır bu görevle e, devam ediyoruz? 13 yıldır. Acizene. 13 yıldır, evet. maşallah. Aslan Üsküdar'lı mısınız, orada mı büyüdünüz? Aslan Trabzon Oflu'yum acilene. Trabzon'lusunuz. Ne evet. kadar zamandır Üsküdar'da bir şekilde bulunuyoruz? 40 yıldan beri burada Kur'an kursu öğretmenliği yapıyoruz. Anladım. Ondan evvel Trabzon'da mıydık? Yok, ondan önce Bahçeler Merkez Kur'an kursundaydı. Bahçeler'deydik. Yine Güzide semtlerimizden biridir. Evet. E, İnşaatlı kardeşlerimizin yoğun olduğu semtlerden biri. Hocam. Esen. E, kaç talebimiz var kursumuzda? E, 40 tane adane. 40. Evet. Yaş grupları nedir bu talebelerin? 12 ile 15. Ne güzel. Pırıl pırıl çocuklar. Elhamdülillah. Yatılı mıdır kurs? Yatılı hepsi yatılar. Ne güzel. E, ve hizmetler böyle devam ediyor. Evet, Nasıl ilgileri öğrenim durumları? Çok güzel. Bu İstekleri... Bu, çok güzel, çok hoş elhamdülillah. Yani çok bu devirde e, bu kadar olur elhamdülillah. Ne güzel, çok memnun oldum. Bu da sizin sayenizde tabii, önderliğinizde oluyor. İstikballe ile ilgili böylelikle e, daha bir rahat oluyor kalbimiz. Bunu da söyleyelim. Evet. Peki hocam buyurun, güzel yorumunuzda bir ayet meali ya da bir hadisi şerif meali. E, ben e, biraz da günümüz e, manasıyla alakalı. Hı. Nasıl olursanız böyle idare olunursunuz. Peygamberi Zişan Efendimizin hadisini zikredeceğim acilene. Ne güzel. E hocam, Marmara <gülüyor> Efendi nasıl sizin? Marmara Efendilerimiz çok iyi elhamdülillah. Açılandan beri dinlemeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Nedir bu Marmara Efendiden çektiğiniz? Estağfurullah. Ne kadar bilgileniyoruz, faydalanıyoruz elimizden geldiği kadar. Allah razı olsun. Bizler de sizlerle mutlu oluyoruz. Böyle düşündüğünüz zaman, birbirimizi uyardığımız zaman, birlikte öğrendiğimiz zaman inanın, işin kamu eğitimi yönü olduğunu da, kamu yönü olduğunu da hep birlikte daha iyi kavruyoruz. Peki, bir sualimiz vardı. Paşa'nın belediye başkanını sormuştuk Yusuf Hocam. Hüseyin Bürge. Tebrik ediyorum. Hocam, bir, efendim? iki, üç ve dört. Bir numara söyleyin lütfen. Üç. Üç dediniz. Soralım, hangi güzel eseri kimi armağan edeceksiniz? Ben e, Mehmet Emin Aydan İmam Hatiplim. Hay hay. E, bütün ümmeti Muhammed'e armağan etmek istiyorum. Hay hay. Çok teşekkür ediyoruz size. Teşekkür e, hayırlı akşamlar diliyoruz. Allah, Allah kolaylık Allah versin Allah ve zihin Allah açıklığı Allah da versin. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Selamun Aleyküm. efendim. Sevgili dinleyiciler burada bir mektup vardı. Kıymetli Ömer Çelik e, bendenize henüz bu mektubu iletti. 6 97de yazılmış. Maşallah Ömer Bey iki ay geriden takip ediyor. Grup Ehli Kur'an üyesi Zeynep Hanım yazmış. Hicri yılbaşı tebrik ediliyor tabi o tarihlerde doğal olarak. Sıradaki eseri grubun Ehli Kur'an üyelerine Büşra Özmen, Ayşe Çavdar, Hatice Sezer, Esma Şen, Ayşenur K, Havva Kılıç, Hacer Çuhadaroğlu, Zehra Şahin ve bütün Müslümanları armağan diyordu. Zeynep Hanım'ın mektubuydu değerli dinleyiciler. Ve Hatay İskenderun'dan Emine Sibel Kara yazıyorlar. İmam-ı Şafii diyor ki, dünya dört direk üzerinde durmaktadır. Bir, alimlerin hikmeti, iki, kadınların iffeti, üç, yiğitlerin kuvveti ve dört, hakimlerin adaleti. İlk mektubu olduğunu beyan ediyor Emine Hanım ve bütün Müslümanlara selam ediyor, sevgi gönderiyorlar. Şu an aldığımız bir haberi verelim Marmara FM dinleyicilerine. Biliyorsunuz yaklaşık bir 10 dakika sonra saat 19'dan itibaren ana haber bültenlerimiz var. Ve bugün ana haber bültenimizde çok değerli bir milletvekili büyüğümüzü canlı yayınla konuk edeceğiz inşallah. Evet efendim Türkiye'nin gündemi, Türkiye'nin nabzı tartışmaların odak noktası, merkezi Şevki Yılmaz. Bugün yaklaşık 10 dakika sonra... Marmar Efem'in ana haber bülteninde canlı telefon bağlantısında konuğumuz olacak. Programımızı e, sürdürüyoruz. Son beş dakikamız ardından haberlerimize geçeceğiz. Bizler ayrılmayın efendim. <gülüyor> Sevgili dinleyiciler, Fatih Çarşamba'dan Fatma İnanca da buradan teşekkür edelim ve kendilerini armağan edelim. Marmar Efem çalışanları Hümeyra Hilvacıoğlu, Zeynep Küçük Çerkezköy'deki annesi ve kardeşine... Kral dayısı Fevzi Dinçü, Mahmut Şahin ve Huriye dört kardeşler Marmara'nın bütün ruhumuzlarının gruplarına armağan idi. Üç kardeşlerinde faksını aktaralım ve bugünü nihayete elde edelim. Efendim yeni yayın döneminizde başarılar diliyoruz. Hemen isteğimize geçiyoruz. 24.597'de askere giden dayım Abdur Kadir Çakar için bir güzel eser istiyoruz diyorlardı. <gülüyor> Özür dilerim size ve Marmara'nın bütün çalışanlarına armağan ediyoruz ve selamlarımızla sevgilerimize demişler. E bu arada Ayşe Engin, Fatma, Hamza, Mukaddes, Ümmü Gülsüm dayılarım doğru ve Murat'ı da ihmal etmiyorum diyorlar. Değerli dinleyiciler bugün telefon bağlantılarımızın ilk konuğu Gebze'den Meryem Hanım'dı. İkinci konuğumuz İzmir Ödemiş'ten Muzaffer Bey, üçüncü konuğumuz Terabiye üstünde Engin Bey ve dördüncü konuğumuz Üsküdar'den Yusuf Bey idi. Yusuf Bey üç numara dediler ve programımıza katılım numaraları değiştirilmişti kardeşlerimizin bu kura öncesinde. Ve böylelikle sevgili dinleyiciler, kardeşler Heybeli Termal Tesisleri Bolvadin Afyon'da iki tam gün tam gece kaplıcalardan, şifalı sulardan faydalanabilecek tatil hakkını Gebze'den Meryem Hanım. Gebze'den Meryem Hanım kazandılar bir numarayla bugün konuğumuz idi Kendilerini tebrik ediyoruz, kartları bizde hazır. Bir hafta on gün içerisinde ziyaret ederlerse takdim edilecek. Sevgili dinleyiciler, böylelikle bugünün canlı dakikalar programının da sonuna gelmiş olduk sürçmemek, hata yapmamak doğrusu mümkün değil. Mevlâdan af, sizlerden özür diliyoruz bunun için ve sizleri Mevla'ya emanet ediyoruz. Huzurlarınızdan da sevgili Mehmet Emin Ayla ayrılıyoruz. Beniniz program yapımcı ve sunucunuz Mehmet Can, teknik masa sorumlusu Ümit Yereli, sekreterya sorumlusu kıymetli kardeşim Şahin Hocayla birlikte bütün Marmara Efem çalışanları adına hepinize hayırlı bir akşam, hayırlı bir gece, hayırlı bir ömür diliyorum efendim. 10 dakika sonra ana haber bülteninde tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Şanlı meydana ben kat